Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdele lillahi nahmeluhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzu billahi min şururi ve min a'malina. Ve ve Ve illallah vahdehu la ve eşhedü abduhu ve rasuluh. Ya eyyuhellezîne âmenûttequllaha hakka tuqatih ve lâ ve entum ve Maide Suresi 2. Sayfa 6, 7, 8 ve 9. ayetler. İlk ayet. Ya eyyühellezine amenü, ıza gümtüm iles salati faghsülü vücuhikum ve eydiyekum ilel merâfiği vemsehû birûsikum ve ercülekum ilel kağbey. Ve in kümtüm cünüben fettahherû ve imkün tüm merda ev ala seferin evja ehadum binkom min elgaite evlamistum nisaa, felam tecidu ma en fatay memuz aydan taiben ve aydikum min, ma yuridu Allahu liyaj ale aleikum min haraju vla yuridu liyutahhirakum ve Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın başlarınızı mesedin ve aşık kemiği dediğimiz şu topukta bulunan sağlı sollu iki tane çıkıntılı kemiğe kadar ayaklarınızı da yıkayın şayet siz cünüp olursanız temizlenin yani gusülenin yok eğer siz hasta olur veya seferde olur. Veya sizden biriniz tuvaletten gelir. Veya kadınlara dokunursanız, yani guslü gerektirecek şekilde kadınlara dokunursanız. Bu durumlarda da su bulamadığınızda temiz bir toprak, toprak ile teyemmüm edin. Yüzlerinizi meshedin ve ondan ellerinizde de meshedin. Temiz bir toprak ile teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve o topraktan ellerinizi meshedin. Allah size herhangi bir harac, sıkıntı yapmak istemez. Lakin O sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister ki şükredesiniz. Şükreden nereden olasınız diye. Bu ayetin ilk kısmı abdesti anlatır. İkinci kısım teyemmümü anlatır. Üçüncü kısımda Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinden bir kısmını haber verir kullarına. Bölüm bölüm parça parça gidelim inşallah. İman eden kullarına Allahu Teala seslenir. Ey iman edenler! Sizler imanın bir gereği olarak namaz için kalktığınız zaman abdest alın. Kısaca böyle devamı. Buradaki namaz için kalktığınız zaman kısmı hususunda âlimleri ihtilaf etmişlerdir. Namaz için ayağa dikildiğiniz zaman, namaz için yataktan kalktığınız zaman, namaza niyet ettiğiniz zaman, ilahir. Bunların hepsini içerir. Herhangi birisi namaz maksadıyla abdest almak üzere yönelirse veya namaz kılmayı düşündüğü, hayata geçirmek için harekete geçtiğinde artık bu ayetin muhatabıdır. Eğer o kimse abdestli değilse ne yapacak? Ayette belirtilen ana hatlarıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine Güzel bir abdest alacak. Ayette gelen abdestle ilgili kısım şu. Yüzlerinizi yıkayın. Birincisi. Eller yok. Aza su verme dediğimiz mazmaza yok. Buruna su verme dediğimiz istinşak yok ayet. Yüzden başlıyor. Yüzlerinizi yıkayın. Önce ayetteki kısmını bir dilimiz yönünü anlatalım. İnşallah ondan sonra sünnetik kısmıyla ayetleri birleştirir, abdesti tamamlarız. Yüz neresidir? Alman izahına göre şu saçların başladığı bölüm yanlarda kulakların alt tarafta da sakalın çıktığı yere kadar. Çene altı kısmı. Yani dağımızın hemen üstü. Yüz işte şu kısımdır. Şurada. Sonra dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Buna biz kolla diyoruz. El aslında bilekten aşağısıdır. ve Sellem'in abdest şekline baktığımız zaman dirseklerle beraber derken şu dirseği de içine alacak şekilde ıslattığını, yıkadığını biliyoruz. Yani dirseğe kadar derken sadece şu dirsek kemiğine kadar değil, dirseği orayı da içine alacak kadar. Avuçlama şekliyle orayı da ıslatarak, orayı da yıkayarak. Sonra başlarınızı mesh edin. Başların meshi ile ilgili ihtilaf var. Çünkü birisinin vacip dediğine birisi müstahap diyor, diğerinin müstahap ne, diğerine vacip diyor öyle karışık. Biz genel görüşleri, isim belirtmek için söyleyelim. Baş deyince, baştan herhangi bir kısım, kahkiyolu kısmı veya herhangi bir kısım, mesh bu emir yerine getirilir der bazı alimler. Sünnette ise buna baktığımız zaman, ve Aleyhisselamın başını mesh etmesi teferruatıyla anlatılmıştır başın tamamı. Aleyhisselatü Vesselam iki avucuna da su almıştır. Sonra onu ön taraftan başlamış, ta arka tarafa kadar götürmüştür. Oradan tekrar geri getirmiştir. Başladığı noktaya ıslak eline ulaştırmıştır. Buradan da anlaşıldığı üzere başın bir kısmı değil, başın tamamı mesledilmektir. Başın tamamının mesedilmesi Aleyhisselatü bize öğrettiği sünnettir aşık kemiğine kadar e, ayaklarınızı da. İfade aynı böyle? Başlarınızı meshedin ve aşık kemiğine kadar ayaklarınızı da. Buradaki er kum diye fetha okunuşu vağsulu yani yıkama kısmına atıftır. Er kum diye okur. Bazıları o, o da başların mesi gömsehu kısmına atıftır. Buraya özellikle değinmek istiyorum. Çünkü bu ayetleri söylediğim şekilde okuyarak buna delil getiren insanlar var. Tam olarak burada şunu söylüyor Allah Azze ve Celle, bizim okuduğumuz şekilde ve Erzülekum şekliyle. İşte yüzünüzü yıkayın, dirsekli ayarlarla yıkayın, başlarınızı meshedin ve ayaklarınızı da yıkayın. Şia başta okumakları bir kısım taife bu Erzülekum'u Ercülikum diye kesil okuyarak ayaklarınızı meshedin diye alır algılar ve bu şekilde de ayette delil getirerek uygular başkalarına da reddiye getirdiler. Halbuki onlar bu şekilde hareket etmekle sadece Kur'an'ın anlayışıyla oynamaktadır. Biz Kur'an'ı nasıl alırız? Kur'an'ı Resulullah s.a.v'nin emirleriyle veya yasaklamasıyla veya uygulamasıyla izahıyla alırız. Yani. Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl uygulamıştır ona bakarız. Resulullah Sellem ayakları meslekmiş midir? Evet mesetmiştir. Çıplakken değil ama Ayağında çorap varken mesetmiştir, ayak varken mesetmiştir. Mes dediğimiz deriden yapılan giysisi varken mesetmiştir. Onun dışında çıplakken ayağını hiç mesetetmemiştir. Öyleyse onların anladığı gibi başlarınızı ve ayaklarınızı meshedin değil de başlarınızı mesedin ayaklarınızı yıkayın diye alırız biz. Bunun izahı, zahır, bunun öğretisi de bize ayı salıyosam tabi bizzat uygulamakla ve emredilmekle göstermiştir. İnsanlar Kur'an'ı anlarken Resulullah sünnetini almadığı için, onu ihmal ettiği için bir kısmı hataya düşüyorlar. Bu bahsi geçen insanlar da abdestli yıkanması ve mesedilmesi hususunda Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakmadıkları için hataya düşmüşlerdir. Bu hata onlar için bir mazeret midir? Değildir. Peki onlardan mesetmekle e, bu hükümlü kalkacak mıdır? Kalkmayacaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'a e, izah sadedinde gönderdi. Resulullah Aleyhisselam'a itaatli bu ümmete farz kılmıştır. Müslüman düzenin kimisiyle farz kılmıştır. Öyleyse biz Resulullah Sellem'e ne oranla uyduğumuzun hesabını vereceğiz Ben Kur'an'a uydum, Kur'an'la amel ettim. Ya Rab kendini kurtarmak yok. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'la beraber onun şarihi izahçısı Aleyhisselatü Vesselam'ı da göndermiştir. Yaşayan bir numunedir, yaşayan bir Kur'an'dır Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Aşık kemiği dediğimiz, az önce söylediğimiz yeri tekrar edelim. Bacak ile ayağı birleştiren eklem noktasındaki sağlık solu iki tane çıkıntı kemik var. İşte ayakların yıkanacağı nokta burası. Aşık kemiği dediğimiz şu iki sağlık solu kemik ve onun altı komple yıkanmalıdır. Yıkanmazsa ne olur? yıkanmazsa ondan dolayı kişi azap görebiliyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselam bir sefer değil birçok sefer ayaklarında az bir şey de olsa, yani şöyle parmak ucu kadar dahil, kuru yer kalan e, insanları ikaz etmiş, cehenneme tehdit etmiştir. Vay o ayaklardan kuru kalan yerlere ateşten dolayı diyerek onları ikaz etmiştir. Bunu duyan sahabe de derhal gitmiş, ayağını e, tamamen yıkayacak şekilde abdesti baştan sona almıştır. Bununla ilgili özellikle hadis kitaplarının taharet bölümü abdest bölümüne bakarsanız ki İbn Kesir Rahim Allah bundan çok teferruat toplamış. Allah ona acı Onun kitabında da var teferruat olarak bu rivayetler. Menzumuz ayağını çıplakken mesedenlere bir red sadedinde. Onun üzerine konuşuyoruz. Hala ayakların çıplakken mesh edilmesi, bu ayet delil getirilerek e, yanlış istinbat edilmiş bir husustur. Bundan sakınmak lazım. Kur'an'a ve sünnete tabi olan insanların bu hatadan sünneti reddederek yani sadece Kur'an'ın lafzına bakarak hüküm elde etmeye çalışmaları hatadır. Onlar hataya düşmüştür. Peki ayaklarımızın mesh var mı? Evet mesh de var. Biliyorsunuz kişinin ayağında çorap varsa veya mest varsa, veya ayakkabı varsa ve bunları abdestliyken giymişse, bunlar ayağındayken abdesti bozulmuş da yeniden abdest gerekiyorsa, bunların üzerine mesh edilebilir. Ayakkabının, çayabının ve mestin üzerine mesh işi yapılabilir. Yani üst taraflarını elimizde, ıslak elimize sıvazlarız, temas ederiz ve bu şekilde ayakların yıkanması yerine geçer. Yıkamak mı üstün? Meshetmek mi üstün? Diye bir tartışma çıkarmıştır bazıları. Zaten genelde cahillerin çıkardığı bir tartışmadır bu. Bilim ehlinin değil. Bunun tartışması yapılmaz. Üstünlük ancak Allah'ın ve Resulünün bildirdiği hususlarda belirlenir. Yoksa biz kendiliğimizden şu üstündür bu üstündür demeyiz. Ancak şunu söyleriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağı çıplakken ayağını yıkamıştır. Ayağında çorap mest veya ayakkabı varken abdest alması gerekiyorsa abdest alırken ayaklarının mes etmiştir. Onları çıkartıp yıkamamıştır. Üstün olan neyse aysebolsa onu yakar. Ayak çıplaksa ayak yıkamak üstündür. Ayakta onları çıkarmamızı gerektirmeyecek şekilde aptesiyken gidiğimiz, Mes edebilecek mes şeyler varken onları mes etmek üstündür. Bunu tartışmasına girmek ancak cahillen yapacağız. Buna sakın al. Evet, abdestin tarifi, Kur'an'daki tarifi e, bu şekildeydi. Biz şimdi sünnete geçelim. Kur'an'la bildirilmeyen kısma e, değinelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdeste başlarken ellerini yıkamıştır ve yıkanmasını tavsiye etmiştir. Özellikle uykudan uyanınca mutlaka ellerin yıkanması gerekir. Bunu ise emretmiştir. Neden? Nedeninde kendisi zaten e, iyi kazım'a gerekçe olarak söylemiştir sen ellerinin nerede gecelediğini bilemezsin demiştir. Yani e, mahrem bölgelere ya yani elinin kirleneceği bölgelere e, koltuk altına ve benzer yerlere e, elin temas etmiş olabilir. Dolayısıyla temiz suyu direkt ona alıp pis elini ağzına götüremezsin. Ne yapacaksın? Temizliğin gereği ellerini yıkacaksın. Abdeste Kirli Kirliyse mutlaka kirli değilse temiz olduğunu biliyorsak elleri yıkanması müstehaptır. Yapılmayabilir. Sonra Üç defa bir avuçla yarısı ağza, yarısı buruna verilecek şekilde maz mazara istinşakı yapılır. Şu an halkın genel uyguladığı ağza ayrı, buruna ayrı su vermek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sadır olmuş bir fiil değil. O maz mazara istinşakı yani ağza ve buruna su verme işini bir avucun yarısıyla ağzına, yarısıyla burnuna verme şekli yapmıştır. Avucumuza dolusunca su alacağız. Taşıyabildiğimiz oranda. Sonra onun yarısını ağza vereceğiz. çalkalayıp burnumuza çekeceğiz. Burnumuzu sol elimize temizleyeceğiz. Sümküreceğiz yani. Tam olan abdesti söylüyoruz. Yani sevapça en üstün olan abdesti. Elleri 3 sefer yıkamak, yıkadık. Ağza ve burnuna 3 sefer su vermek yaptık. 3 sefer yüzümüzü yıkadık. Yüzümüzü yıkadıktan sonra da bir avuç su alarak sakalları alttan üstte doğru hilallemek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti hatta Ebu Davud'da gelen bir rivayete göre o Rabbim bana bunu yapmamı emretti demiştir. Sonra sağ kolumuzu dirseğimiz dahil olmak üzere 3 sefer. Sol kolumuzu e, dirseğimiz dahil olmak üzere 3 sefer yıkacağız. Bu hadisi rivayet eden ravilerden Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest nurdur ihkazından ve onu siz ulaştırabildiğiniz yere kadar ulaştırın ihkazından yola çıkarak kendisi koltuk altına kadar kolunu yıkamıştır. Kollarını koltuk altına kadar, ayakların da diz kapağının alt tarafına kadar yıkamıştır. Niye? Çünkü biliyorsunuz Ümmet-i Muhammed'in kıyamet gününde tanınacağı hususlarından birisi de abdest uzunlarının parlamasıdır. Bu parlaklığı ulaştırabildiğiniz yere kadar ulaştırın demiştir. Evinimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama kendisi herhangi bir şekilde bu sınırların ötesine geçmemiştir. Bu hadis rivayetinde Ebu Hüreyya ise koltuk altına kadar kollarını ve dizinden alt tarafı kadar ayaklarını yıkamıştır. Bu nuru yukarıya doğru çıkartayım, arttırayım diye. Sahabe uygulaması olduğu için, ona kimse de karşı çıkmadığı için bunu yapabiliriz. Ama Cemil Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptı. bahse geçen sınırlar, aşık kemerine kadar ayak ve dirseğe kadar kolların yıkanmasıdır. Sonra kavucumuzu birleştirecek. Bir avuç suyla başımızı önden arkaya ve arkadan öne tekrar geri gelecek şekilde iki elimizle birlikte tamamını meshetmek. Sünnetten aldığımız yöntem budur. Sonra Kur'an daha yok dikkat etmişsinizdir. Kulakların içini ve dışını ıslak elle meshetmek. Bunun için ayrı bir su da alınabilir. Başımız meshettiğimiz suyun ıslaklığıyla da Kulaklar mesedilebilir, bunun ikisi de caizdir. Çünkü Emir Hazretleri İslam, kulaklar baştandır demiştir. Baştan bir kısımdır, bir cüzdür demiştir. Bununla başımızı ıslatmak için elimiz aldığımız suyunun ıslaklığıyla kulakların da mesedilebileceğine işaret etmek için ihkaz vermiştir. İşaret parmaklarımız ve baş parmaklarımızı kullanarak. İşaret parmaklarımız kulağımızın içinde. Baş parmaklarımızla kulağımızın arka tarafını mesedecek şekilde e, ıslak ellerimize kulaklarımızın içine ve mesediyoruz. Daha sonra da önce sağ ayağımızı, sonra da sol ayağımızı, aşık kemiği ve daha aşağısı olmak üzere üçer sefer yıkıyoruz. Başında üçer sefer mesedildiğine dair e, az da olsa rivayet var. Abdestin en azı birer sefer yıkamaktır. Bu yeterli olan kısımdır. İkişer seferde yıkanabilir, tüm huzurlar, oranlar üçer seferde yıkanabilir. Bazıları üçer sefer, bazıları ikişer sefer, bazıları birer seferde yıkanabilir. Yani bir sefer ben üçer seferde yıkanabilir, hepsini üçer defa yıkamamız gerekmez. Bazıları iki, bazıları birer sefer yıkama veya mesletme şeklinde yapabiliriz. Bu usla genişlik var. Ama en kamil olan, en üstün olan abdest, tüm organların üçer sefer yıkanması veya misledilmesidir. Evet, abdestle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Ayete devam edelim. Şayet siz cünüp iseniz, cünüp olmuş iseniz temizlenin. Yani gusledin. Ayetin devamında. Gusülde de asıl olan ve sünnete uygun olanı önce abdest alma, namaz abdest alma daha sonra tüm vücudu ıslatmadır. Ancak tüm vücudun ıslanması gusül için yeterlidir. Gusüle niyet etmek ve tüm vücudu baştan sona kuru yer kalmayacak şekilde ıslatmakla gusül haptı ıslanabilir. Çok sorulan şeklinde söyleyelim. Bir insan gusül etmeye niyet edip mesela bir suya dalar çıkarsa gusül etmiş midir? Evet gusül etmiştir. Çünkü onda gusül niyet etmiştir. Niyeti şarttır. Bir de tüm vücudun ıslanması esas olandır. Ama Ondan daha mükemmel olan gusül şekli önce niyet, hemen arkasından namaz, abdest, abdest ama sonra bütün vücudun ıslanmasıdır. Her ikisi de yapılabilir. Birisi yeterli olan kısım, birisi daha kamil, daha üstün faziletli olan kısımdır. Şayet siz hasta olursanız, yani suyu kullanamayacak derecede hasta olursanız, vücudunuza yaranız olursa veya su kullandığınız zaman hastalığınız daha da şiddetlenecek veya ölüm tehlikesi olacak gibi bir suya karşı hastalığınız olsa veya yolcu olursanız yolcu olur, yolda olursanız ve devamında da geleceğiz üzere su bulamazsanız veya sizden birisi tuvaletten gelirse yani küçük veya büyük abdestini bozmuş ise dolayısıyla yeni abdest alması gerekecek veya kadınlara dokunmuş iseniz temas etmiş iseniz normal vücut teması değil de daha ileri boyuttaki temas etmişseniz ve su bulamamışsanız en yani abdesti gerektirecek bir durumdasınız ve su bulamamışsanız bu durumda temiz bir toprakla teyemmüm edin. Nasıl teyemmüm edeceğiz? Hemen devamında geliyor. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla mesh edin. Teyemmümü de gene Nisa suresi 43. ayetin izahında söylemiştik. Önce elimizi bir sefer temiz toprağa süreceğiz. Sonra ondaki kırıntıları üfleyerek temizleyeceğiz. Abdest alırken yıkadığımız şekliyle yüzümüzü mesedeceğiz. Sonra ikinci bir sefer vurmaksızın elimizi sağ elimizi, solla sol elimize, sağ elimize, naksin aşağısını <gülüyor> mesedeceğiz. Bunu yapmadan önce tabii ki niyet önemli. Niyeti önce yapması gerektiği için söylemedim. Niyet bir sefer elin temiz toprağa vurulması, sonra yüzümüzün mesedilmesi, sonra ellerimizin birbirleriyle mesedilmesi, salimizin yardımına solenin solenimizin yardımına salim mesedilmesi, bu da teyemmüm şeklidir biliyorsunuz. Hemen devamında da Allahu Teala nimetlerinden bir kısmını hatırlatır. Allah size bir sıkıntı, bir darlık vermek istemez, meşakkat vermek istemez, iyi kaz gelmekte, de vermiyor. Niye? Su bulamayıp da gustetmemiz gerekti zaman veya abdest almamız gerektiği zaman bize bir sıkıntı yok suyu bulacaksın yapacaksın yok ne var temiz bir toprak veya onun cinsi var onunla bu ihtiyacımızı giderme var bunun benzeri bir ayet Haç suresinin son ayeti orada da der ki Allahu Teala 78. ayette ve macaala aleikum fiddini min haraj Allah size dinde bir zorluk vermemiştir. Vermek istemediğini orada vermemiştir diye kesin ifadelerle beyan etmiştir. Ona hamdur senalar olsun. Gerçekten dinde bize birçok kolaylık vermiştir. Fakat o size zorluk yapmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak, temizlemek ister. Sizin üzerinizdeki nimetini tamama erdirmek, tamamlamak ister ki bu şekilde de siz ona şükredesiniz diye. Allah bize nimetler verir, bizi temizlemek ister, günahlarımızı arındırmak ister, üzerimize gol nimet verip bu nimetten sağlamak ister ki bunun farkına varan Müslümanlar Allah Azze ve Celle'ye şükretsin, teşekkür etsin, bu nimetlerin şükrünü eda etsin. Bu şekilde hem dünyada bu nimetin artmasına sebep olsun, hem de ahirette daha ziyadesiyle karşılık görsün. Çünkü allah Teala İbrahim Suresinde Le in شَكَرْتُمْ le eziydenine konuluyor. Şayet siz şükrederseniz ben muhakkak size arttıracağım, ziyadeleştireceğim. Şükretmek nimetin bir gereğidir. Aynı zamanda bu kula o nimetin ziyadeleşmesi artması için Allahu Teala'nın bir ikramıdır. Temmü biletlere kadar mı? Temmü kadar evet. Farklı rivayetler var. Dürseklere kadar falan yaptıracağına dair de bu aysel uygulaması biletlere kadar. Hocam bir de bu. Alacağız su almadan bir şey yapsın, neyse yapsın? Olmaz mı? Olmaz. Baş için ayrıca su almak lazım. Baş için ve kulaklar için, ki kulaklarda baştan başta ne olduğu için, başına ayrıca bir su alacağız. Yani sağ kolumuzu kadar sol kolumuzu yıkadık sonra başımızı mehsetmeyeceğiz. Su alacağız, ondan sonra mehsetmeyeceğiz. Abdest almak abdesti güzel almak teşvik edilmiş olaylardan, Teşvik edilmiş şeylerdendir. Hı -hı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisinde bu abdestle ilgili kim abdest alır, abdestini de güzel alırsa, güzel yaparsa der. Ondan sonra sayacağını sayar. Sorunuzla alakalı. Bir tane hadis söyleyeyim. Kim abdest alır, abdestini güzel alırsa, elini yıkadığı zaman eliyle işlediği günahlar o damlalarla beraber akar. Damla ıslaklıkta olmaz. Damla suda olur. Yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle ve yüzüyle işlediği günahlar damlalarla beraber akar. Kolunu yıkadığı zaman ha, başını mes zaman saçından akan o damlalarla günahları akar, Başıyla işlediği günahları akar. Herkes daha Abdestimizi bitirdikten sonra silinebilir, kurulanabiliriz bunun için mani yok. Kadınlar hocam yani gerekli türbanlı ya onlar nasıl meskedecek? Örtüsünü başından çıkartacak o şekilde mesedecek başına. Kadınlar da bu şekilde yani. Eğer kadının başı örtüsünü çıkartamayacağı bir ortamdaysa eğer. Evet hocam. Nadir de olsa başına gelebilir. Bu durumda o başörtüsünün üzerine mesedebilir. Bu alimlerin görüşü. Başörtüsünü çıkartabileceği bir ortam yoksa başörtüsünün üzerinden başını mesedebilir. Ama öyle bir mahremiyet ortamı yoksa başörtüsünü çıkartacak normal erkek gibi yani tarif ettiğimiz gibi başını mesle tamam. Devam edelim 7. ayete. وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ aleykum ve misrahu'l-ladî vâsarakum bihî iz kultum semi'nâ ve ata'nâ vettakullâh innallâhe alîmun bizâti sudur. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz ve sizi bağlayan o misagınızı verdiğiniz sözü hatırlayın. Hatırınızda tutun da Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah kalplerin özünü bilendir. Yukarıda Allah Azze ve Celle bir kısım nimetinden bahsetti ve nimetini kullarına tamamlamak isteminden bahsetti. Burada da Allah'ın nimetlerini bu ve buna benzer tüm nimetlerin hatırınıza tutun, hatırlayın ve Allah'ın sizden aldığı misagı da, sözü de hatırlayın. Çünkü siz onu işittik ve itaat ettik diyerek kabul ettiniz. Bu nimet için de iftilaf edilmiştir. Bazıları Araf suresinde gelen Elsübir Rabbikum ben değil miyim? bela Biz kendi aleyhimize şahitlik yapıyoruz. Diyerek ve her bir kulun tek başına verdiği o misağı örnek sualleri bazı alimler. Bazıları da Müslüman olmakla ben Allah'ın kitabına, asrülün sünnetine tabi olacağım. Dolayısıyla işittim ve itaat edeceğim. Ben diyorum şeklindeki Müslüman olma gerekçesi şeklindeki o misakı öne sürer. Ki Müslüman olan kişi Allah'tan ve Resulman gelecek şeye işitip itaat etmek üzere söz vermiştir aynı zamanda. Bu misakı, Allah verdiğimiz bu ahdi yerine getirin. Bunun gereğini, onu hatırınıza tutun diyerek Allah-u Teala tekrar hatırlatır ve bu şekliyle misaka bağlı kalmakla da Allah'tan sakının, Allah'tan korkun diyerek de ayetin devamı gelir. Çünkü Allah kalplerdeki her şeyi en iyi bilendir. Kalplerdeki şeyleri bilenden sakınmak az olanın dinin gereklilerinden birisidir. 8. ayet: Ya ey helledine amenu qawamin lillahi şühedâ bil kıst ve la yecrimennekum şenân ala elle taadilu. Ye adilu ve aqvâlit Ey iman edenler Allah için adalet ayakta tutan şahitler şühedadan olun. Bir kavmi olan öfkeniz, kininiz onlara karşı adaletsizlik yapmaya sizi sürüklemesin. Adaletli olun. Bu adaletli oluş takvaya daha yakın olandır. Takvanın gereği adalette olmaktır. Allah'tan sakının. Allah'a karşı takvalı olun. Muhakkak ki Allah sizin yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. En iyi haberdar olandır. Nefsimize de olsa Ehlimize, akrabalarımıza da olsa veya menfaatimizi ödediğimiz birilerinin aleyhine de olsa mutlaka adaleti şahitlik yapmak ve kızdığımız, öfkelendiğimiz, düşmanlık yaptığımız birilerinin aleyhine adaleti sekteye uğratmamak, adaletin gereğini ise bana dikkat etmek lazım ki bu yeryüzünün ayakta kalmasının en gerekli olan şeydir. Adalet yeryüzünün ayakta durma gerekçesidir, Sevebilir. Nerede adalet varsa orada mutlaka kıyam vardır. Orada hayat vardır. Nerede adalet yoksa orası yıkılmaya mahkumdur. Bu sebeple adalete gücümüz yettiğince riayet edeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna yarın çıktığımız zaman üç kuruşluk dünya menfaat için adaleti yıkan kimselerden olmamaya gayret edeceğiz bu dünyanın. Çünkü bu takvaya ayetle geldiği üzere takvaya daha yakın olandır. Takva ise Allah'tan kopma sakınmadır. O da dinin temellerinden birisidir. Allah'a karşı takva olma, Allah'tan sakınma dinin temel direklerinden birisidir. Ve adallahu lillezine amenu ve amilus salihati lehum magfiratu ve ecrun azim. Allah iman edip salih amel işleyenlere mağfiret yani bağışlama ve büyük bir ecir, büyük bir mükafat vaat etmiştir ki bu büyük mükafat cennettir. Allah Azze ve Celle bizleri iman edip salih amel işleyen niyeti ve ameli salih kullanmazsın.